956. konu, Hazreti Peygamber'in evde yaptıkları hakkında Hazreti Ayşe'nin rivayeti, Hazreti Ayşe'ye, Resulullah eve geldiğinde ne yapıyordu, diye sordum, Hazreti Ayşe, aile efradının hizmetine koşuyordu, namaz vakti geldiğinde de çıkıyor, namazı kıldırıyordu, dedi.